Inna alhamdulillah, nampadhu wa nastainhu wa nastafiru wa nagoz bil min shurur yamfusina wa min seeyaat yamalina. Men iedehillahu, fala muzillala, wa men yuzil falaha diila. Wašhed wa lā ilāhi illallahu wahdahu la šarīkala wa šhed wa Muhammadan abduhu wa rasulu.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 Ya eyyuhel lezien aamenu atteku allaha ve kulu kavlaan sadeedah. Yuslih lakum a'ma lakum. yagfir wa rasulahu. Fakad faze fauzan azimah. Ama ba'd. Fe al hadithi kelamu allaha. Wakayre al hadhi. Hadhi muhammadin sallallahu aleyhi wasallam. Wesharra al umuri muhdefatuhah. Wakulle muhdefatin bid'ahah. Isim ve kun bid'atin dalale, ve dollar? Wat De kadaster is Hadi hep beraber hatırlayalım. Evet, yüce Rabbimizin bir sıfatı kelamdır. Nedir bunun delili? Evet, kellem Allahu Musa teklima. Allah Musa ile kelime kelime konuştu. Evet, başka sıfat. Tamam. Siz durun. Semi ve basir. Bunun delili De heer şey. Ve niet is, O işitir ve niet Yani ayetin is niet var? Nefi var. Yani Allah'ın benzeri is benzerlerini goed. ediyor. Yani reddediyor. Ancak o is ve görür olduğunu is ediyor. Evet, başka is kim bize söyleyecek? is Evet, is delili. Evet, huvel. Evet. Hayyul kayyum o Haider Heb je een baasje gekregen? is je een baasje gekregen? Heb je een Evet. gekregen? Heb je een baasje gekregen? Yapandır. Ve daha başka Allah Azze ve Celle'nin mesela mecve sıfatı var. Burada saymadığımız. Ne diyor? Ve cea'e rabbuka. Vel meleku saffen saffe. Değil mi? Ve bununla ilgili ayetler var. Hadisler var. Allah Azze ve Celle melekler saf saf dizilip Rabbin geldiği zaman. Şanına yaraşır şekilde geldiği zaman. Ve yine kadem sıfatı. Ve yine mesela. Gözlerimizin önünde gemiyi yap Nuh Aleyhisselam veya o gözlerimizin önünde yürüyordu gibi ya da Yüce Rabbimizin başka yet sıfatı değil mi? Evet iki eli. Hangi ayetteydi bunun delili? Birçok ayet var ancak biz burada geçen hafta saat suresi kaçıncı ayetti? Evet 75. ayette bunu delillendirmiştik. İki elimle yarattığımdan, seni secde etmekten ne alıkoydu? Bir de en mühim mesela, istiva sıfatı. Bu da hangisiydi delili? Yine Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde geçer. Taha suresi, beşinci ayet olarak bunu işlemiştik. Hadid suresi, Taha suresi ve başka surelerde de geçer. Ancak, bütün bu sıfatlara rağmen, biz dersek ki Allah subhanahu ve teala, şöyle istiva etti ya da elleri şöyledir. O zaman ne oluruz? Müşebbihe oluruz, değil mi arkadaşlar? Müşebbihe oluruz veya böyle yaptı. Keyiflendirirsek o zaman yine ya onu teçsimle cisimlendirmekle veya keyfiyetlendirmekle sıfatlandırmış oluruz. Ancak bunları görmeyip hadi biz Rabbimizi benzetmeyelim. O zaman ne yapalım? E diyelim ki onun elden kasıt başka bir şeydir. İstivadan kasıt başka bir şeydir. Halbuki dikkat edin bu konuda Kur'an ve sünnetin yani ehli sünnetin takip ettiği usulü kim söyleyecek bize? Ehli sünnet neyi takip ediyor burada? Yani isim ve sıfatlar konusunda nasıl bir tutum izliyor ehli sünnet? Evet bunu açıklamanız gerekir. İman ederiz Evet. İman ederiz. ve nasıl olduğunu da sorgulamayız. Bunu en doğru cevap şöyle verirsiniz. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz. Nefret ettiğini de nefret ederiz. Tamam mı? Dolayısıyla Allah azze ve celle nasıllığını bize haber vermedi. Bu konuda kimden örnek getirebiliriz? Ha, İmam Malik ne diyordu? Bu konu nasıldı? Bunu kim söyleyecek? Evet, İmam Malik'e birisi bir soru sordu. Ne sormuşlardı? Allah nasıl istiva etti diye ayrı evet. Rahman na nasıl istiva etti diye soruyor. Bir dakika. Evet. Bu i̇şte de bir olduğunu, onun oradan çıkartılması gerektiğini söylüyorum. Evet. Peki nasıl cevap veriyor? Buna bir başka arkadaş söylesin. Evet, Feyza. Evet. Yani diyor ki istiva ne olduğunu biz biliyoruz. Yani yükselmek olduğunu biliyoruz. Arşın üzerindedir. Gözümüze baka baka bize iftira ediyorlar. Oturdu. Hayır biz öyle bir şey söylemiyoruz. İstiva etti. Ee, biz istivanın ne olduğunu biliyoruz. Buna iman etmek vaciptir. Ancak keyfiyetini sormak bid'attır diyor. Yani keyfiyeti. Keyfesteve. Diyor ki keyfesteve Rabbune alel Arş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 O, ve bu sıfatlara inanırken de deriz ki ve la teşbih teşbih yapmadan yani benzetme ve la tecisim cisimlendirme yapmadan ve la tekiif nasıllandırmadan yani keyfiyetlendirmeden ve la ta'til içini de boşaltmadan biz bunlara iman ederiz. Dolayısıyla e, bu konuda selefimizin nakillerini yaptık. E, İmam Buhari'nin e, hocasından tutun Efendime söyleyeyim, Ahmet İbni Hanbel'den, İmam-ı Şafi'den, İmam Ebu Hanife'den bunların hepsinden nakiller yaptık. Genel olarak sıfatlara bu şekilde iman etmekle isim ve sıfat tevhidi gerçekleşir. Peki şimdi de Rabbimizin isimlerine bakalım. Biraz bunun üzerinde konuşalım. Esma'ul husna diye binilen Allah'ın güzel isimleri. Bu isimler Belli bir sayıyla sınırlı mıdır? Sınırlıdır. Değildiğimiz. 99 diye bilinir ancak evet. öyle değildir. Yani belirtilen öyledir ancak tamam. Allah Resulü Allah ve Vesselam'ın Allah, Allah katında bildirmediği isimleri de vardır. Allah Resulü ve Vesselam'ın şu hadisinde açıkça ifade edildiği gibi Allah'ın bu isimlerinden bir kısmı bize bildirilmiş, bir kısmı da kendi katında, kendi ilminde saklıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde sahih bir isnatla gelen bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle dua ediyor. Allah'ım kendine isim olarak verdiğin veya kitabında indirdiğin, Veya mahlukatından herhangi bir kimseye öğrettiğin Veyahut da gayb ilminde kendi katında kendin için saklı tuttuğun Sana ait olan her isimle Senden yüce Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün üstümden alıp atıcısı Ve kendimin ve kederimin gidericisi kılmanı isterim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İşte burada diyor kitabında bildirdiğin bir kuluna öğrettiğin veya katında saklı tuttuğun demesinden ötürü buradan anlıyoruz ki Allah subhanehu ve teala'nın isimleri pek çoktur. Peki bu isimleri bilme kaynağımız nedir? Yani nereden öğrenilecek Allah'ın isimleri? Evet Kur'an ve sünnet. Ancak vahiy yoluyla Bildirilir. Yani Allah Subhanahu ve Teala, mahlukat onu isimlendiremez. Mahlukat Rabbimizi isimlendirir, isimlendiremez. Ancak o kendisini nitelendirdiği gibidir. İsimlendirdiği gibidir. Kur'an ve sünnette Bize haber verilmemiş olan isimlerle Rabbimizi isimlendirmek caiz değildir. Allah'a ait isimlerin her birinden Allah azza ve celle'ye ait bir sıfat çıkar. Rahman isminden rahmet sıfatının, Aziz isminden izzet sıfatının çıktığı gibi diğer isimlerde böyledir. Yani daha önce bunu söylemiştik hatırlarsanız. Yüce Rabbimizin Her ismi aynı zamanda sıfattır. Her ismi aynı zamanda sıfatıdır. Ancak her sıfat isim değildir. Yani Allah Azza ve Celle nuzul sıfatı var mesela. Gecenin son üçte biri olduğunda dünya semasına iner. Biz keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde der ki yok mu? Dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu isteyen istediğini vereyim. Ee, yok mu bağışlanma dileyen onu bağışlayayım. Gecenin her e, gecenin üçte biri ve her gece bu böyle olur. Ancak Yüce Rabbimizin nuzul diye bir sıfatı yoktur. Arşa istiva etmiştir ancak müstevi diye bir e, sıfatı yoktur. E, ve aynı şekilde. Ve isimler konusunda da değişik kanallardan isimler gelmiştir. Yani belli bir kanaldan yani Allah'ın bütün, Allah bütün isimlerine haber veren bir tek hadis yoktur. İşte bunlar 99'dur ve şunlardır diye bir, te, bir hadis söz konusu değildir. Kur'an'da haber verilen var ve değişik hadislerden gelen isimler vardır. Mesela Kimi, kimisi mesela örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Allah vitridir vitri sever yani tektir teki sever ama Allah'ın ehad ismi midir değil midir bu konuda mesela ihtilaf edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e gelip ya seyyidine diyen ey efendimiz dediği zaman Efendimiz Allah'tır mesela bu isim midir değil midir ve benzeri isimlerde yani kimine göre 99'un içinde bunlar vardı kimisine göre bu değil başka isimleri vardır. Yani işte kimisi kimisi deyyan sıfatını işte sıf sıfatlardandır demiştir. Şey isimlerdendir kimisi değildir demiştir. Niye alıyoruz şeyim var bak bakıyor. He. Bakıyor ya. İsmail emniyetten bak. <gülüyor> evet. Bu isimlerden bazı örnekler verecek olursak, Bu isimlerden bazı örnekler verecek olursak, Haşr suresinde böyle ard arda gelen isimler var. Mesela Haşr suresi 22 ve 24. ayetler. Orada Rabbimiz buyuruyor, Huwallahul lezih la ilaha illahu alimul gaybi ve rahman huwarrahmanul rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwa Allahul Khaliqul ul Musawwirul Lahu al-asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis-samawati wal-ardh Wahu al-Azizul Hakim Burada Haşr Suresi'nde Rabbimiz Teala işte peş peşe gelen isimlerine örnek gösterilebilir. Ve Mealem buyuruyor ki O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O Rahmandır Rahim'dir. Dikkat edin alim sıfatı yani hem gaybı olanı biliyor gizli olanı biliyor. Yani hem açık olanı hem gizli olanı biliyor. Alimil gaybü ve şehade. Ey açık olanı yine gizli olanı, gaybte olanı biliyor. Rahman ve Rahim. Onlar onun iki ismi midir bu? Aynı zamanda sıfatıdır. sıfatıdır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Yani malik. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. Yani Halik, Musavvir gibi isimleri. Allah, Allah için zorla de of zorla Japan die, Zorla değil, Ja. zorla Ja. Ja. yani. Ja. Yani, evet, yani, yani Allah Ja. de Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kişinin yani kişi Allah Azze ve Celle onun hakkında ne dilemişse buna engel yoktur anlamında. Hani başka bir ayette diyor fe'alun nime yurid. Dilediğini yaptıran. Kudret sıfatı. Kadir yani her şeye kadir. Bizi buraya toplamaya kadir. Dilerse bizim dilememizle de değil o dilerse biz ne kadar bütün insanlar bir şey dilesinler o ne dilerse o olur. Yani bu anlamda Wekenders. Evet. Yaratan, yani die şekil veren Allah'tır. de Yani Allah en basit Dat herkesin iki maker. iki gözü, burnu, dudakları, hepimizin sureti var. Ama hiçbirimiz is benzemiyoruz. Yani birbirimize is de hem benzemiyoruz. İnsan olarak benziyoruz ama şekle benzemiyoruz. Yani bu nasıl bir güçtür? Ve bu sadece bu oda için değil bütün dünyayı gelmişi geçmişi hepsini katarak bak Allahu Ekber Allah Subhanahu ve Taala dilediğini dilediği gibi yaratandır. Evet. Yani birçok şey yani bu detaylara girmiyorum ama yani dikkat ediniz. Yani Allah Subhanahu ve Taala Diyelim ki bir insanın elinde bir fabrika yani dünyanın en iyi üreten fabrikası bir şey yapsa mesela tutar neyine dikkat eder? İşte ya benim çikolatam tuttu. Hep aynı lezzeti korumaya çalışır. Hep aynı çıkartır. Araba aynı şekilde ya da ne yaparsa. Yani onlar ne üretirlerse hep böyle üretime he, seri üretime geçer. Yani onun şeyi yoktur. Ama subhanallah Allah azze ve celle Yarattığı zaman mükemmel bir şekilde yaratandır ve her yarattığında da o musavvir oluşunu gösterendir. Ne diyor İnfitar suresinde? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ O seni yarattı, bir biçim verdi ve seni bir düzene koydu. Fi اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ Ve diyor sana dilediği bir şekilde suret verdi. Hiç kimse yaratılırken kimse övünmesin demesin ki valla ben yakışıklıyım veya ben güçlüyüm, valla ben güzelim. Subhanallah. Senin bir gram katkın yok buna. El Musavvir. Seni yoktan var eden sana dilediği sureti vermiş. Dolayısıyla sen bunu niçin kullanıyorsun? Yani böyle bir kibir sebebi hut insanlara caka satmak, insanlara karşı övünme sebebi yapıyorsun. Eğer sen sende beğenilecek bir şey görüyorsan, bundan ötürü seni yoktan var edene çokça hamd ve şükür etmen gerekir. Ona gereği gibi kulluk etmen gerekir. Çünkü insan anılmaya değer bir şey değilken, o onu yarattı. Atılmış bir su iken. Allah Subhanehu ve Teala onu yarattı, ona bir biçim verdi, bir şekil verdi, akıl verdi, güç verdi, kuvvet verdi ve Allah azza ve Celle dilediği şekilde insana suret verendir. İşte burada görüyorsunuz Yüce Rabbimizin esmasıyla alakalı örnekler. <gülüyor> O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tesbih eder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tesbih eder. Yani bütün mahlukat, göklerde gök sakinleri, melekler Allah'ı yüceltirler yerde bitkiler efendime söyleyeyim çiçekler ağaçlar ve hasıl rüzgar ne varsa Allah Subhanahu ve Taala'nin yarattığı ne varsa Allah'a kulluk eder. Ancak insana irade verilmiştir. İnsan ya gâfillerden olur ya da Allah'a kulluk eder veya onu tesbih eder veya onun noksanlıklardan eee tesbih eder, tenzih eder. Yani insana irade vermiştir denirken nedir yani verilen irade? Burada da gerçekten arkadaşlar payımız çok az. Yani biz işte yürüme, görme, işitme yani o da buna gördüren odur. Bakın bu eti yaratan da odur dili yani bu eti de yaratan odur. Bunu konuşturuyor buna gördürüyor. Buna gör demiş buna konuş demiş buna işit demiş demiş. Ayrı ayrı özellikler. Ve bunlar da Allah Azze ve Celle bizi e, bunları vererek bir irade sahibi yapmış. Ama bizim yine irademiz onun elindedir. Haydi midenize hükmedin. Haydi böbreklerimize hükmedin hadi. Yani insanın iradesi nerede? Yani yok insanın iradesi yok yani bu konuda. Yani kalbi biz çalıştırmıyoruz. Bugün çok yoruldu dinlen diyemiyor He, Diyemiyorsun yani. Veya böyle hiç durmadan çalışıyor. Kan pompalanıyor. Ayaklar, eller yani her şeyi Allah subhanehu ve teala seni tam olarak yaratmış ve demiş ki ben seni kulluk için yarattım. Ve ma halaktu cinne vel inse illa liya'budun. Ben, in san nrida anġak bana i badet et sinner die jarat. Suhana la. L-levi xalak għal-mauw te wel-ħajat elie bluwekum, ejukum, axen uhamele. Allah, ulimmeveħajat, haanginizend daha jamelix lieġini. in daha salih, dawranaġana. Veya kulluk edeceğini denemek için yarattı. Dikkat edin. Mauta vel hayata. Allah önce ölüm diyor. Sonra hayat diyor. Niçin? Çünkü şöyle hadi bir 50 sene öncesine gidelim. Yaş ortalamasına göre söylüyorum. 50 sene önce biz yoktuk. Ölüydük. Ölüydük. Ve 50 sene sonra Allah hayırlı ömürler versin. Yine aynı şey. Bu topluluk olmayacak. Yani bu ne demektir? Allah azze ve celle bunu yaratmasında bir amaç var ve insanın amacı da kulluk etmektir. Başka bir şey değildir. Kulluk etmektir. Dünyaya saplanmak, dünyanın peşine koşmak değildir. Aynı şunun gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yere bir çizgi çiziyor şöyle bir çizgi. Şuraya bir çizgi bir bir çizgi çiziyor buraya bir çizgi çiziyor. Sonra diyor ki, bu insandır. Bu da onun emelidir diyor. Yani ulaşmak istediği hayalleri, hesapları, Hedef hedefi. Ama bunun adına emeklilik dersin, ama bunun adına dünya malı dersin, ama bunun adına ne dersen de. Sonra Aleyhisselatü Vesselam araya bir çizgi çiziyor. Diyor ki, insanın emeli buradadır. Halbuki bilmez ki onu ölüm bununla onun arasında engel vardır ölüm vardır diyor aleyhissalatü vesselam bir çok ölen kimse işte bu emelleriyle öldüler Tulu emel diyoruz biz buna uzun emel yani uzun hesaplar dolayısıyla bir müslüman her gününü yani ömrünü kendisine verilmiş bir kredi olarak benimsemesi gerekir ve ben bunu nasıl iyi kullanırım Bakın bugün için yapacağımız fırsatlar yok oldu. Hele hele böyle mübarek bir gün. Yani cuma günü. Bugün Allah subhanehu ve teala'nın hoşnutluğunu kazanacak birçok fırsat ve müjdeler vardı mesela. Değil mi? Bütün bunları acaba ben bu konuda ne kadar hassas davrandım? Cuma namazı konusunda Allah Resulü ve salatu selam getirme konusunda gusletme konusunda camiye erken gitme konusunda Cemaatle namaz konusunda, Kehf suresini okuma konusunda, duanın makbul olacağı vakitte dua etme konusunda ve buna benzer. Yani bu geçen artık bir daha geri getirilmez. Bu sebeple bu konuda Allah Subhanahu ve Taala'nın nasıl dilediğini dilediği şekilde yarattığı ve onun isim ve sıfatlarının bilinmesiyle ne oluyordu hatırlarsanız? Kişi Rabbini tanıyordu değil mi? Biz Rabbimizi tanıdığımız zaman ondan korkar ve hakkıyla kulluk ederiz. Dolayısıyla isim ve sıfatların önemi çok büyüktür. Allah kimdir dendiğinde yaratır, öldürür, diriltir ötesi gidilmiyorsa burada problem vardır. Dolayısıyla biz idrak edebildiğimiz kadarıyla sürekli ilim elde etme yolunda sürekli Rabbimiz, Rabbimizden gafil olmamak üzere bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmenin Müslüman üzerinde büyük etkileri vardır. Müslüman Allah'ın isim ve sıfatlarını bilip tanıdığı zaman bu onun Rabbi ve mağbudu hakkında daha fazla ilim sahibi olmasını sağlar. Böylelikle ona bu güzel isimlerle dua eder. Bu isimlerin anlamları ve ifade ettikleri mükemmellik ve yücelik sıfatları üzerinde düşünür. Ve bunlarla Allah'a ibadet eder. Ayrıca bu isimler Müslüman'ın gidişatını ve hayatının tümüne etki ederek yön verir. Mesela ilim sıfatı kul, Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında olduğunu, onda haya etmesi gerektiğini, onunla ünsiyet kurmayı ve gönül rahatlığı ve huzuru kazanmayı öğrenir. Kudret sıfatı, mümin kulun Allah'tan korkmayı, onun vaadine güvenmeyi ve Allah'ın şanını yüceltmeyi öğrenmesini sağlar. Yani onun kudretini ve ilmini bildiği zaman bilecek ki Allah Subhanahu ve Teala, Allah hiçbir şeyden gafil değil. Ey benden gafil değil. Beni biliyor ve her şeye kadirdir. Dolayısıyla vaadine güveniyor ve Allah'ın gazabından sakınıyor. Niçin? Çünkü dilediğini yapandır. En zirvedeki adamı alaşağı eder Allah Azze ve Celle. Yeryüzünün hükümdarları, kralları, melikleri olarak görünenlerin nasıl da ayaklar altında çiğnendiğini Yakın tarihi bilenler de bilirler. Dolayısıyla ne yapacak? Allah subhanehu ve teala'nın rızası dahilinde hareket etme çabasını gösterecek. Rahmet sıfatı kulun Rabbine karşı ümit ve emel sahibi olmasını, tevbesinin kabulü ve cennete gitme, girmek için, beklenti içinde olmasını sağlar. Yani biliyorsun ki Allah subhanahu wa ta'ala merhamet sahibidir, rahimdir. O halde sen de ondan ümit ediyorsun. Ümit ediyorsun ki kulluğunda aciz olsam bile Allah subhanahu wa ta'ala'nın merhametine olan güvenin çok büyük. Ancak bu büyüklükten kastımız şeytan Allah'ın rahmetiyle aldatmasın buyuruyor Rabbimiz yani bunda da ölçülü olacağız Allah'ın rahmetini kim umabilir arkadaşlar ben size söyleyeyim bu iki sınıftır bu insanlar bir yan gelip yatanlar Allah'ın rahmetini umanlar yan gelip yatarak yani bu ne yapar yan gelip yatan ezanı işitmez Ramazan'la alakası yoktur Efendime söyleyeyim böyle İslami bir hassasiyet taşımaz. Ama sorduğun zaman Allah gafur rahimdir der ya. Bir de sana Allah'ı anlatır. Peki Allah bizden kendisinden nasıl rahmet ummamızı istiyor? Ey secdelerle. Kendisine kulluk ederek. Ümit ve korku arasında yaşayarak. Övdüğü amellere sımsıkı sarılarak. Koydulu sınırlardan sakınarak her an onun gözetimi altında olduğunu bilerek bunlarla beraber Allah'ın rahmetine sarılmayı bizlerden Allah Azze ve Celle istemekte. İlk söylediğim örnek şuna benzer. Bahç tarlası var ancak sürmüyor, tohum da ekmiyor. Oturuyor ondan sonra diyor ki buradan bereketli bir verim, mahsul elde etmek istiyor. Böyle bir adamın aklına gülersiniz değil mi? Ancak bir diğeri bahçesini ekiyor, biçiyor, sürüyor, neyse ama ondan sonra ne diyor? Ümit ediyor ki oradan bereketli bir mahsul elde etsin. Hangisi akıllıca iş yapıyor? Bu adam gereğini yapıyor. Ama bir diğeri gereğini yapmıyor. Dolayısıyla bu merhamet ummak değildir. Bu aptallıktır ve şeytanın büyük bir aldatmasıdır. Anladınız değil mi? Şeytanın büyük bir aldatmasıdır. Ancak Müslümandaki Allah'ın rahmetini umma nasıl olur? Azami hassasiyet gösterir ama buna rağmen der ki acaba ya ben bu namazımın hakkını veremediysen? Acaba ben, je bu jezelf niet vergeten. Ya Rabbi, beni vergeten. Allah Resulü jezelf vesselam, Biliyorsunuz peygamberler günahsız kimselerdir. Enbiyalar zijn kimselerdir. İsmet sıfatları vardır. Onlar günah işlemezler. Allah Resulü het Vesselam dat olduğu halde diyor ki ben de ben een stad van de vrouw. Ik ben ben Allah Resulü Aleyhisselatü Selam bunu söylüyorsa, bizim bu konuda ne kadar kusurlu, hatalı, kaybettiğimiz boş vakitler, zamanımızı boşa harcamalar, yani kulluğun hakkını verememeler ve buna benzer birçok şeyden ötürü çokça tövbe istiğfar edip Allah'ın rahmetini ummak gerekir. Ancak Allah'ın rahmetini umarken, ey salih amellere sımsıkı sarılarak. Sımsıkı sarılarak o verdiğim tarla sahipleri örneği bunun için akıllı bir kimse ey bunun üzerinde hemen iman eder ve gereğini yapar. Yani bu hale düşmemek gerekir. Azimle beraber ürünü vermek Allah'a aittir artık. Ona tevekkül eder ama gereğini yapar. Evet. Yine semî ve basîr sıfatları kulun günahlardan uzaklaşmasını, itaate yönelmesini ve mahlukata iyilik yapmasını öğretir. Yani biliyorsa ki Allah onu görüyor ve işitiyor. Bu kişi yalnız kaldığı zaman da ne yapar? Kötülüklerden sakınır. İnsanlara kötülük yapmaya, hayvanlara kötülük yapma, yapmaktan sakınır. Vallahi, vallahi, vallahi. Allah'ın dinine biz muhtaçken ve Allah'ın dini yeryüzünde hakim olmalıdır derken bırakın insanların hakkını şu hayvanların bile hakları korunacaktır. Şu bitkilerin bile hakları korunacaktır. Çünkü Yüce Rabbimizin bizler için razı olduğu din insanlara ve her mahlukata hakkını verir. Hiç kimseye zulmetmesine müsaade etmez. Dolayısıyla böyle bir şuurda, böyle bir inançta olan bir kimse nasıl olur ki Allah'a isyan eder? Havz, koruma sıfatı ise kulun sadece Allah'a yönelip ona tevekkül etmesini, sebat ve güvenin oluşmasını sağlar. Yani Allah'ın koruması. Yine, Rızk, rızık sıfatı, Allah katındaki zenginliklere karşı yani gani, gani ve rezah sıfatı. Gani yani zengin olması. Ne diyor ayette? Wallahu ganiyum ve antumul fakira. Allah zengin olandır, siz ise fakir olansınız. Bir kimse bildiği zaman zengin odur, o dileğini zenginleştirir. Allah is niet de enige fa het heeft zengin Hij beni de Ya da sen heeft beni Hij gibi. de inanan bir insan, Bilecek ki Hij ne de veriyor, ne o veriyor, ne şu veriyor. de Allah'a muhtaç olduğu heeft gedaan. de enige hem het heeft gedaan. de enige die het heeft allah Teala'nın büyük görmeyi ve yücelt, yüceltmeyi, mahlukatın azamet, büyüklük ve ceberutunun küçümsemeyi ve Allah'ın yanında bunların büsbütün küçük görülmesini sağlar. Yani Allah'ın ceberutlüğü karşısında, e, büyüklüğü karşısında, yeryüzünde artık hiç kimsenin azametini, büyüklüğünü, gücünü büyük görmez. Allah'ın katında bunların çok küçük olduğunu bilir. Ve buna benzer, Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarının bilinmesi kişinin kulluğuna çok şey katar. Bu sebeple bu isimlerin bilinmesiyle kişi dua ettiği zaman bu isimleri kullanır. Mesela rızık isteyen Allah'ın hangi sıfatını kullanır? Evet, ey rızık veren, beni rızıklandır. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah inni eseluke ilman nafian ve taiban, Tayyiban ve amelen Rabbin, Ey Rabbim ben senden de ilim güzel rızık ve makbul amel. isterim. Efendime söyleyeyim bağışlanmak isteyen Allah'ın hangi ismiyle kendisine dua eder? wil. bu wil. Ik wil. Ja, rafour. Sagfirli. Ey, rafour olan. Bachleam, beni Bashla Af is tien. Af. Nedjur de alishet was salam Aisha annemizrivayetedjur de Ramazanda. En tchoch, je hebt de alishet was salem in. Allah hemme inneke af. U. Tiekbule Anni. Ey, rabbim, sen af. Digisyn, beni af. Merhamed is Rahim ve birçok dediğim gibi zenginlik isteyen gani bu sıfatlarla Allah'ın bu isimleriyle kendisine dua etmek duanın kabul sebeplerindendir. Bunu da unutmayalım. Böylelikle isim ve sıfat devidinin önemini işlediğimiz bu derslerde inşallah daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum ve bu bizim akidemizdir. Waarom is het zo? Wat is het zo? Wat wa ala zo? Wat is het zo? Wat is het zo? Wat is het